Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselam ala Rasulillah. Furkan suresi 55. ayet yapmıştık en son. 56. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Ve ma erselnak illa mubesshira ve nedhira. Biz ancak ve ancak müjdeleyici ve uyarıcı, sakındırıcı olarak gönderdik. Neyi müjdelerler? Allah'ın istediği bir hayat yaşayan kimselere bitmez, tükenmez bilmeyen nimetler müjdeler. Ancak Allah'ın istemediği bir hayat yaşayan insanlar içinde hiçbir yerde yaşanmamış, görülmemiş, hissedilmemiş azabı hatırlatır onlara ikaz ederler, sakınmaları. Cehennemde. Kim Allah'ın istediği gibi itikadı düzgün, ameli düzgün bir hayat yaşarsa, o ebedi kurtulmuş olacaktır. Yaratılış gayemiz bu. Kim de bunun aksi bir hayat yaşarsa, yani Allah Teala'nın istemediği, yasakladığı bir hayat yaşarsa, bu durumda da o kimse dinden çıkması, kafir olması durumuna veya olmaması durumuna göre cehennemle cezalandırılacaktır, karşılık görecektir. Kul <gülüyor> ma eselukum alayhi min ecrin illa men sha'a an yattakhaza ila rabbihi sebeila. Allah Teala gönderdiği en son Resulü aleyhisselam diyor ki: "De ki ben sizden bu davetime karşıda bir ecir, ücret istemiyorum. Ancak dileyen kimse Rabbine giden bir yol edinsin. Bunu istiyorum. Dileyen kimse Rabbine bir yol edinsin. Hangi dileyen kimse? Allah'ın gönderdiği ayetlere, ikazlara, vahiyleri kulak kabartıp ona uygun hayat yaşayan Allah'a giden bir yol edinmiş demektir. Ona kulak kabartmayan, sırt dönen, onu önemsemeyen, Değer vermeyen, başka şeylerle hayatını dolduran, geçiren kimseler de Allah'a giden yolu terk etmişler. Başka yollar edinmişlerdir. Yoksa ben Resul olarak sizden bu davetime, bu tebliğime karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Ümmetin hiçbir ferdinden. Peygamberimiz Aleyhisselatü ya Allah senden razı olsun, bize hak yolu gösterdin. Allah şu ücreti koy cebine dememiştir ashab-ı kiram, o da talep etmedi. Bütün Resullerin ortak sözlerinden birisi. ilk sözleri bizim ücretimiz Allah'a aittir. Ecil ücret istemiyoruz diyor. Bütün hepsi ortak söz olarak bunu söylüyor. Yani karşılık istemiyoruz. Ki karşılık isterse o davetin reddedilmesi bir gerekçedir. Sen bu işi parayla satıyorsun. Benim param yok. Diye işin içinden çıkarıyorsun. Bundan dolayı Allahu Teala peygamberlerin hepsinden ücreti Allah'tan isteme, insanların eline bakmama talebinde bulunmuş. Onlar da bunu yerine getirmişlerdir. Allah'ın hepsine salat ve selam etsin azrail'in üzerine. Ve tebekkel elen hayy elledi ila yemut ve sebbih bi hamdi ve bi İnsanlara bunu söyledikten sonra yani ben senden bir ücret istemiyorum. Dileyen Allah'a giden bir yol edinsin. Sadece senden isteyin budur." Dedikten sonra sen İnsanlara tevekkül etme. Sırt dayama. Onlardan beklenti içerisine girme. Ne yap? Ölmeyen hay olana tevekkül et. Sırtını <gülüyor> böyle. Ölmeyen hay olana. Hay neydi el hay? Diri. Hayat sahibi. Hayat veren. Hayat sahibi olanlara hayat bahşeden. Daima dir olana sen tevekkül et. İnsanlara sırt dayama. Aynı zamanda Rabbini ile tesbih et. Hamdiyle yani överek tesbih et. Yani noksanlıklardan beri olduğunu beyan et. ilan et. subhanallahi ve bir demek günde yüz defa demek insanların küçük günahlarını siliyor, yok ediyor. Bu kadar değerli bir zikir tesbihat. Allah-u Teala burada onu hatırlatıyor. Ve sebbi bir hamdi Rabbini ile tesbih et. Yani subhanallahi ve bir Hamd ederek Allah'a tesbih ederim. Ne demek de tesbih? noksanlıklardan berîsin, uzaksın, hiçbir noksanlık yok. Yani gördün mü? Noksansız görürsün. İşittin mi? Noksansız işitirsin. Bildin mi? Eksiksiz bilirsin. Sevdin mi? Mükemmel seversin. Cezalandırdın mı? En şiddetli cezalandırırsın. Sıfatları mükemmeldir. Sıfatlarında herhangi bir noksanlık, kusur, eksiklik yoktur. Sen de bu şekilde söyle diyor Allahu Teala Resulüne insanlara dini tebliğ et ben bunun karşısında bir şey istemiyorum de sadece sizden isteyeyim bu davet ettiğim şeylere uyarak Allah'a giden bir yol edinmenizdir de bu hususlarda Allah'tan başkasına hay olanından başkasına tevekkül etme ve Rabbine hamd ile tesbih et niye? ve Çünkü Rabbin kullarının günahlarını bilme hususuna yeter, yeterlidir. Kefa. Yani her kulunun günahını bilir. Dolayısıyla sen tebliğ et. Sadece insanlar tebliğ Onlara sakındır. Allah azze ve celle mükemmel, noksansız ilmiyle bütün kulların yaptığı, niyet ettiği, peşinden gittiği, terk ettiği her şeyi bilir. Habir ismi. Bunu gerektiriyor. Habir, mükemmel şekilde haberdar olan, bilgi sahibi olan Tevekkül nedir peki? Sen hay olan ölmeyene tevekkül et dedi Allah-u Teala Resulüne. Bu aslında bütün insanlara vermiş bir emirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bütün insanlara vermiş bir emirdir. Tevekkel alel hayi lezi la Ölmeyen hay olana tevekkül et. Nedir tevekkül peki? Güvenmek, dayanmak. Sırt dayanmak. Güvenlik. Neticeyi Allah'tan istemek. Diyeceğiz ki bütün hususlar... Allah'a aittir. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Ancak ben istediğim şeyler hususunda sebepleri yerine getireceğim. Sebepleri yerine getirerek Allah'a tevekkül. Yani neticeyi sonucu Allah'tan bekleyeceğim. Mesela kurban bayramı. aklıma şu an geldi. Para biriktirdin, bir kenara koydun, kurban kesmek istiyorsun. Para biriktirmen, kurban arayışına girmen, ortaklarla bir araya gelmen, ortak araman, bulman... Sonra bir kurban alman. Bunların hepsi resimler. Kurbanı keserek Allahu Teala'dan onun karşılığını beklemeni Allah'a tevekkül ettik. Elden geleni yaptıktan sonra Allah'a Elden geleni yapacağız. Tedbirleri alacağız. girişimlerde bulunacağız. Sonra bunun neticesini Allah'tan isteyeceğiz. Bu ibadetin bir örneğiydi. Bir de günlük muamelatın bir örneğine değinelim. Hepimiz evimizden çıktık. Buraya geldik. Evimizden çıkarken Evimizde değerli eşyalarımız var, şahsi özel hayatımıza ait nesnelerimiz var. Dışarıda da hırsızlar var. Kapıyı çekerken, anahtarı çevirirken, Bismillah dedik, Allah'ın adıyla bu işi yapıyorum dedik. Gerekli tedbiri aldık, kapıyı kilitledik ama ne yaptık? Ben kilitledim, bu hırsız buraya giremez demedik. Allah'ım ben tedbiri aldım, neticeye sana hıval ediyorum. Bismillah. Tevekkeltü Allah. ve la havle ve la illa billah diyerek evden çıktı. Böyle yaptık değil mi? Böyle yaptıysak Allah'a tevekkül ettik. Ben notusta kapıyı kilitledim. Ben evime hırsız girmez demeyeceğiz. O zaman biz tevekkül Allah değil de kilide yapmış. sebebe dayanmış oluruz Kilitleyeceğiz, tedbir alacağız, alarmı kuracağız, kamera koyacağız, her neyse bununla ilgili gerekli hususlar. Onları yerine getireceğiz. Sonra Allah'tan neticeyi isteyeceğiz. İşte bu tevekküldür. Aksi takdirde o sebeplere dayanmak, güvenmek iblenmek, ona tevekkül olur. Allah Azze ve Celle devreden çıkartılmış olur. Allah sadece ona tevekkül etmemizi ister. Elledi خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتْطِعَةِ يَوْمٍ وَثُمَّ سَبَعَةٌ عَلَى الْأَرْشِ الْرَّحْمَنُ فَاسْأَلْبِهِ خَبِيرًا. Bu sayfada ikinci bir habir geldi, haberdar olan ki o yani kullarının günahlarından haberdar olan, kullarının günahlarından haberdar olmada yeterli sıfatlara sahip olan Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri altı günde yarattı, sonra da arşının üzerine istibahatı yükseldi. O Rahmandır. Sen onu habir ona haberdar olma sor. Onun hakkında bilgi alın gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattı kısmına işaret eden bir hadis-i şerif var. Ahmet bin Hamel'in müsnedinde İmam Alvani sahihasında ve sahih-ül canide sahihliyor. Ebu Hureyre radiyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Onun genel özetlerinden birisi bir şey söyleyeceği zaman ashabının tutuyor, elinden tutuyor. Diyor ki Allah toprağı cumartesi günü yarattı, toprağı yani yeryüzündeki o toprak, taş, çakıl, onları cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı, yarattı ve çaktı yere. Oradaki ağaçları pazartesi günü yarattı, tüm ağaçları her ne ağaç varsa. Hoşlanılmayan mekruh şeyleri salı günü yarattı, nuru çarşamba günü yarattı. Hayvanları da perşembe günü yeryüzüne yaydı. Yani bölge bölge dünya üzerinde hangi hayvan türleri yaşıyorsa hangi bölgede o hayvanları yeryüzüne perşembe günü yaydı. Ve cuma günü de Adem aleyhisselamı yarattıklarının sonuncusu olarak ikindiden sonra cuma saatlerinin son saatinde ile gece arasında yarattı. Kaç oldu? Yedi oldu. Yedi, Yedi oldu. Adem Aleyhisselam'ı çıkart, evet. gökler yer ve ikisi arasındakiler altı günde yarattı. Peki bu gün nedir gün? Bizim bildiğimiz 24 saatlik güneşin doğmasından, batıp ertesi gün doğmasına kadar olan sürede onun gibi altı günde mi yarattı? Yoksa اَنَّ يَوْمَنْ اِنَّ رَبِّكَ فَا اَلْفِ senetin مِنْ مَا تَعُدُونَ Ayetindeki gibi <gülüyor> Muhakkak ki Allah katında bir gün Sizin saydığınız bin yıl gibidir Ayetindeki hüküm gereği Altı bin senede mi yarattı Yoksa bazı alimlerin Bu görüşe gittiği de var Buradaki altı günden kasıt Altı vakittir bunun miktarını Bilmiyoruz biz Şeklinde altı vakitte yarattı Mıdır bu hususta alimler İhtilaf etmişler kimse bilmiyor Allah gün demiş Azze ve Celle Resulü gün demiş Aleyhisselatü Vesselam bizim için gündür. Ama miktarı şudur diyemiyoruz. 6 gün yani bizim bildiğimiz günlerde 24 saatlik 6 günde yaratmıştır da olabilir. Allah katındaki 1000 yıllık bir 6 günde yaratabilir. Bilmiyor. Bilmiyoruz. Teala bunu biliyor. Bu yüzden bilmediğimiz surada Allah bilir demek ilmin yarısıdır. Bilmediğimiz surada Allahu Alem demek Müslümana yakışan bir halindir. Allah bizim bilmemizi dileseydi açıklardı. Bu hadis sahih bir hadis. Onu da söylemiş olan. Gökler ve yeri, yedikat göğü, kat yeri ve göklerle yerler arasındakileri Allah altı günde yarattı. Sonra da arşın üzerine istiva eder. Arş nerede arş? kat göğün yedikat yedikat üzerinde. üzerinde. Arş nedir arş? Koltuk, taht. Yani makam sahibinin oturduğu taht kralların, padişahların tahtları Allah'ın arşından esinlenmiş, öğrenilmiştir. Yoksa insanlar bilmezlerdi. Evet. Allah'ın arşı var, tahtı var. O dünyadaki yöneticiler, idareciler, krallar, padişahlar oradan esinlenerek kendilerine böyle büyük, kocaman ihtişam gösterişli tahtlar edinmişlerdir. Allah arşın üzerine istifa etmiştir. Arş kardeşler, mahlukatın en büyüğü. Allah'ın bir de kürsüsü var. İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsirine göre Rabbimiz Azze ve Celle'nin mübarek ayaklarını koyduğu kısım. Bu kürsü ve siya kürsiyyuhu <gülüyor> semavati vel ard. Ayetinde geldiği gibi Allah'ın kürsüsü yedi kat göğü ve yedi kat yeri kuşatmıştır, içine almıştır. O kadar büyüktür Rabbimiz Azze ve Celle'nin kürsüsü. Arş ise kürsüden daha büyük, daha geniş. Bunları misallendirirken Resulümüz, Nebimiz Aişe validem bunları misallendirirken diyor ki 7 kat gök ve yer bir yüzük mesabesinde Allah'ın kürsüsü geniş bir sahra, geniş bir ova şeklinde. Kıyaslamı bu şekildedir diyor. Allah'ın kürsüsü ile arşın kıyaslaması bu şekildedir. Yani Allah'ın arşını Mesela geniş bir sahra, geniş bir ova ile misallendirecek olursak Allah'ın kürsüsü, oraya atılan bir yüzük, halka mesafesi. Bundan dolayı mahlukatın yani Allah'ın yarattığı şeylerin en büyüğü ve en güzeli nedir? Arş. Arş. Bu arşın güzelliğine işaret eden ve süslerine işaret eden bir hadis-i şerif de Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hanımı sabah namazından kuşluk baktığına kadar Dua, zikir, ibadet de geçirmiş. O da sabah namazını kıldıktan sonra dışarı çıkmış. işlerini halletmiş, toparlamış. Tekrar evine gelmiş. Hala Allah'a zikirle mi Evet diyor. Ben senden sonra üç şey söyledim. O üç şey senin yaptıklarından daha fazladır. Daha kuşatıcıdır. Daha değerlidir diyor. Nedir? Üç şey söyledim. <gülüyor> Sübhanallah ve bihamdih. Adede halgıhi. Ve rıda nefsihi. Ve zinete arşihi. Ve midade kelimatihi. Yani... Allah'ı hamdiyle tesbih ederim. Ne kadar yarattıklarının sayısınca. Zatının rızasınca, arşının zinetince, süslerince ve kelimelerinin mürekkeplerince. Ben bunu üç sabah söyledim. Sen şimdiye kadar yaptığın kaç saat o işle meşgul olmuşsa ondan daha fazladır, daha değerlidir. Bize sabah namazına sonra bu zikri yaparız. Yapıyoruz değil mi? Subhanallah ve hamdi. Aded-i halqehü ve aded-i halqehü, razı nefsi <Sessizlik> ve zinet-i Bu hadisin içerisinde ne var? Arşının süslerince, takılarınca seni hamdenle tesbih eder. Emek o kadar çok ki o süsler burada Hanis dile getirilmiş Aişe devr-i İşte bu arşın sahibi, mahlukatın yaratılmışların en büyüğünün üzerine istiva etmiş. Allah-u Teala ki bu arşı istila etmiştir. Arşa hükmetmiştir diye meallendirilir. Bu yanlış. İstiva arşa hükmetmek değildir. Allah zaten arşa her zaman hükümdardı. Yedi kat köyü yeri yarattıktan sonra hükümdar olmadı. Ondan önce de hükümdar. Veya Allah arşı istila etmez. İstila etmek insanların yapacağı bir iş. Yani istila etmek ne demek? <gülüyor> Kuşatmak, saldırmak, ele geçirmek. Allah istila etmez. Allah istiva eder. <gülüyor> ne yapar yani? Ala vertefa. Ala vertefa. Yani yükselir ve yukarı çıkar. Yani arşın üzerine çıkar. Allah azze ve celle arşının üzerindedir. Allah mekandan münezzeh değildir. Allah arşının üzerindedir. Ve sadece Sadece gecenin son üçtebirlik kısmında birinci semaya nuzul eder, iner, nuzul eder ve orada kulağına seslenir. Yok mu isteyen vireyim? Yok mu bağışlamamı isteyen bağışlayayım? Yok mu talepte bulunan talebine karşılık vireyim? Seslenir. Onun dışında Allah Azze ve Celle arşının üzerindedir. Allah'ın bir mekanı vardır. Allah Azze ve Celle bizzat mekanı kendisi Kur'an-ı Kerim'de yedi sefer hadis-i şeriflerde Aleyhisselatü birçok sefer zikretmiştir. Bu muazzam büyüklükteki arşın üzerine istiva eden Rabbimiz Azze ve Celle rahmandır. Ayetin içine tekrar durdunum. Rahmandır. Yani rahmeti bütün insanları ve canlıları diye canlılar kuşatmıştır. Hepsine merhamet eder. Bunu ifade eden tarza bir hadis-i şerif var. Hatırlarsınız. Allahu u Teala rahmetini yüz parçaya bölmüştür. Onun bir parçasını sadece yeryüzünde insanların hayvanlara nasır <gülüyor> açmıştır. Gerek alan 99 rahmetini katında mahfuz etmekte. muhafaz etmekte, saklamaktır. Kıyamet gününde Rabbimiz azze ve celle hesaba çekerken o 99 rahmetiyle muamele edecek. Allah bizleri onlardan yaşantsın. <gülüyor> Bu 99 rahmetin kapsamı nedir? Buna akıl yürütmek için bizlerin arasında saldığı şu bir dilimlik rahmete bakalım. Bu bir dilim rahmet sebebiyle insanlar birbirlerine merhamet ediyorlar, acıyorlar, şefkat gösteriyorlar. İnsanlar hayvanlara şefkat gösteriyorlar. Hayvanlar birbirlerine şefkat gösteriyorlar. Bu bir rahmet sebebiyle. Bütün mahlukatın içine girmiş sadece bir kısmından sökülüp atılmış bir kısım rahmetten bahsediyoruz, merhametten bahsediyoruz. Kişinin çocuğunu öpmesi bile bu merhametten, bu rahmetten kaynaklı. Domuzun, affedersiniz, domuzun Allah'ın sevmediği mahlukun yavrusuna şefkat etmesi, <gülüyor> atını tayının üzerine basmaktan ayağını sakınması bu merhametten dolayı. Geçenlerde bir video vardı, o da bu rahmetten kaynaklı bir olay olduğu için anlatacağım. Aslan bir avını avlıyor, onun hamile olduğunu fark ediyor. Onun karnını yarıyor, yavruyu çıkartıyor. Bakıyor ölümü değil mi? Ölü değilse onu götürecek. Birilerine teslim edecek, bırakacak. O yaşasın diye. Ölü olduğunu anlayınca götürüyor. Bir köşede insanların olmadığı bir yerde yiyor onu. İşte bu aslan Allah'ın yüzde birlik rahmetiyle muamele ediyor. Bu muazzam bir şey. Bunu anlam vermek imkansız. Kavrayabilmek imkansız. Sen onu habir olana, çok iyi bilene, haberdar olana sor derken allah Teala, Resulüne bu emri verirken, onu kime soracak Resul? Allah'ı en iyi bilen kim? En haberdar olan kim? Gene Allah. Yani Resul, bu emirle muhatap olduğu zaman, Allah'ım sen kimsin? Bana kendini tanıt diye ona soracak tabii ki. Peki biz kime soracağız? Bu emrin içerisinde biz de varız. Alimler ittifakmışlardır ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verilen emirler onun şahsına, bütün ümmete muhataplarına verilmiştir. Biz kime soracağız Rabbimiz azze ve celle'yi? Habir olan, en habir olan kim sana soracağız? Kim biliyorsan soracağız. Peygamber hayattayken ona soracağız. O vefat etmişse sahabeler hayattayken ona soracağız. Onlardan hayatta kalmamışsa ondan sonraki ilim ehline soracağız. Kim habirse Allahu u Teala'yı kim iyi biliyorsa o soracağız? Ki bu şekilde onu tanıyalım, sevelim ve onu tazim ederek ona kulluk edelim. Allah onlardan yapsın Azze ve Celle'ye Yani Rabbini sen haberdar olana sor derken, sen Rabbini sorar öğrenirsen zaten ona ister istemez kulluk yaparsın anlamı çıkıyor. Onlardan eylesin Rabbimiz Azze ve Celle'ye وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman derler ki Rahman da neymiş? Biz emrettiğin şeye secde mi deriz? derler ve bu davet onların nefretini artırır. Bu davet onların nefretini artırır. Mekke müşrikleri Rahman nedir bilmiyorlar. Rahman'ı sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dışında bir başka ilaha daha tapıyormuş zannederek ikinci bir ilah diye tahmin ediyorlar. Bunu söylüyorlar zaten. Rahman onların bilmediği Rabbimizin isimlerinden birisi. Rahman'a ibadet edin, Rahman'a kulluk edin, Rahman'a itaat edin, Rahman'a teslim olun davetleri gelince Rahman da neymiş diyorlar. Bize Rahman diye birisinden bahsediyorsun, ona secde etmemize Sen böyle dediğin için biz sana itaatler ona secde mi ederiz diyorlar. Rahmanı inkar ediyorlar. Buradaki Rahman'dan kasıt elbette ki Allah Azze ve Celle'dir, onun sıfatlarından birisidir. Ve Resul'ün bu daveti yani tek Allah'a olan ibadete daveti ondan nefretini arttırıyor. 60. ayet Tebârekellezî ce'ale fissemâi burûcev ve ce'ale fîhâsirâcev ve kameram münîrâ. Gökte burçlar yaratan ve orada kandil var eden ve aydınlık bir ay var eden ne de yücedir. Tebâreke, Kur'an-ı Kerim'de birkaç sefer geçer. Tebâreke ne yücedir, ne de üstündür, ne de şereflidir manasına gelir. Kim neyde şereflidir? Göklerde burçlar var eden. Burçlar kardeşler, güneş ve ayın duraklarıdır diyor halimler. Güneşin ve ayın durakları, durak noktalardır ve 12 adet. O burçlarla ilgili bilgi veren, falcılık yapan daha doğrusu insanların beyan ettiği gibi akrep, kova, aslan, yengeç ve benzeri diyorlar ya. Onlardır. Onu biz daha önce Hicri suresinde görmüştük sizinle. 12 tanedir. Bunun dışında göklerde bir de kandili var etmiştir allah Teala. Yani hem aydınlatan hem ısıtan bir şey var etmiştir. Nedir o? Güneş. Güneş. Bu güneşin siracı olduğunda Nuh suresinde beyan ediyor. Ve cealel kamera fîhine nur ve cealel şemse siraca. Allah yedi kat gök katmanlarında bir nur var etmiştir. Yani ay Nur dediğimiz aydır burada. Aydınlatır, ısıtmaz. Ve güneşte bir kandil yapmıştır diyor Allah-u Teala. Güneşte bir kandildir. Yani hem aydınlatır hem ısıtır. Hayat menbaadır aynı zamanda. Bunları ne için hatırlatıyor? Az sonra bir başka ayette daha gelecek. Bunlar secdeye davet Rahman'ı tanıtan yüceliğini ifade eden ayetler. Ayetler birbirinden kopuk değil. Birbirinin destekçisi, alakalı birbirlerle. وَهُوَ <gülüyor> الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً O geceyi ve gündüzü, hılfe, birbiri arkasınca gelen şeklinde var edendir. Ne için? Üyut almak isteyen kimselere veya şükretmek isteyenlere alamet olarak. O geceyi ve gündüzü öğüt almak isteyen ve şükretmek isteyen kimseler için hilfeten yani birbiri arkasında gelen şekilde var etti. Demek ki gün ve gecelerin peşi sıra geliyor olması, karışıklığına meydan verecek şekilde bir farklılık olmaması, bizim takip ediyor olması, bazen uzuyor bazen kısalıyor olması öğüt almak isteyen ve şükretmek isteyen kimseler için birer alametmiş. Ya Allah-u Teala bunu ne güzel yapmış. Peşi sıra geliyor. Biz de gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz, yoruluyoruz. Gece de dinleniyoruz, istirahat ediyoruz. Bu Allah'a şükretmemiz gereken bir nimettir dediğini çok fazla duymadı. Ama şükretmek isteyen kimseler için yapmış allah Teala. Bunun farkına varalım, bundan öğüt alalım ve bunun şükrü için gayret edelim diye bunu yapmış allah Teala. O yüzden şükredelim biz de azemecellere. Hep gündüz olsaydı hayat çekilmez olurdu. Hep gece olsaydı hayat diye bir şey olmazdı. Allah her şeyi dengeli yaratmış, var etmiş, öyle bir güzel bir sistem kurmuş. Bununla ilgili bir açıklama var. Çok hoşuma gitti bu açıklama. Çeşitli ibadet görevleri imanı besleyen su konumundadır. İbadetler imanı besleyen su konumundadır. Eğer bu olmasaydı da iman ağacı solar ve kururdu. Allah'ı anmak ve O'na şükretmek isteyenler gece veya gündüzün çeşitli vakitlerinden muhtat ibadetlerini, zikirlerini ve şükürlerini yaparlar. Bir takım gerekçelerle bu muhtat amelleri yerine getiremeyenler diğerinde bunu telafi ederler. Geceleyin yapamadığı ameli gündüz yapar, gündüz yapamadığını geceleyin yapar, farz amellerin dışında var. Çünkü farz amellerin vakitleri vardır. O vakitlerin dışında çıkartılmaz sahip bir gerekçe olmadığı sürece. Mesela İmam Müslüm'ün sahihinde Ayşe validemizin bir beyanı var. Diyor ki radıyallahu anha Allah'ın nebisi bir namazı kıldığında ona devam etmeyi severdi. Kendisine uyku bastırır ya da bir rahatsızlıktan dolayı gece namazını kılamazsa gündüzleyin 12 rekat namaz kılardı. İşte bakın bir gerekçe var. Geceliğin kılmak istediğin bir namazı kılamadın. O zaman ne yapacaksın? arkasından gelen gündüzde onu telafi edeceksin. 12 rekat namaz kılarak. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Gene İmam Müslim'in sahihinde Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anhtan gelen bir hadiste Resulü aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim hizbinden yani kendisine vazife yaptığı gece kıraatinden yahut onun bir kısmından uyur da okuyamazsa bunu sabah namazıyla öğle namaz arasında okursa bu ona sanki geceleri okumuş gibi yazılır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Secde Suresi'ni okumadan uyumazdı. Aleyhisselam Mülk Suresi'ni okumayı teşvik etmiştir. Veya yatağa girdiğimiz zaman faziletli zikirler öğretmiştir bizlere. Bir gerekçeyle hastalıktan dolayı, meşguliyetten dolayı, uykusuzluktan dolayı, yorgunluktan dolayı bunu yapamayan kimseler Gündüzleyin sabahla öğle vakti arasında yaparlarsa sanki geceyle yapmışlar gibi sevabını kazanıyorlar. Yapmak isteyenler için telafi zamanı var etmiş. Resûlümüz Aişe bunu beyan etmiş. Allahu Teala'nın var ettiği bu işi. Bir de kalpler gece ve gündüzün değişik vakitlerinde evrilir, çevrilirler. Bir halde bir hale dönerler. Bazen kalbinde bir yoğunluk hissedersin. Amel etmek istersin. İbadet etmek istersin. Dua etmek istersin bir heyecan, bir coşku, bir istek vardır. Bazen de tembellik olur. Yapmak istemezsin. İşte coşku olduğu zaman bu işi yapasın. Tembellik olduğu zaman da sonraki coşku vaktinde bunu telafi edesin diye Allah Azze ve Celle gece ve gündüz arka arkaya getirip tekrarlamaktadır. Yeter ki kul ne yapsın Allah'ı zikretsin. Hatırlasın. Ona ibadet etsin. Ona şükretsin. Demek ki gece ve gündüz bu işler için bize vermiş büyük nimetlerdir. Bundan dolayı Allahu Teala'ya şükretmemiz gerekir. 63. ayetten itibaren surenin sonuna kadar Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriş sırasındaki gözettiği hususlara uygun olarak bazı ahlaki hususları emretmiştir, tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirişinde sıra neydi? Tevhid ve şirki özellikle indiriyor Allahu Teala ilk inen ayetler Allah'a tevhid etme, Allah'a ibadet etme, Allah'a şirk koşmamayı öğretiyor, telkin ediyor, emrediyor. Bununla beraber ikinci sırada güzel ahlak vardı. Şirkinlikten, hayalsizlikten sakındırıyordu Allah'a. Bu surede Mekki surelerden, yani Mekke'de inmiştir. Bu 63. ayetten itibaren surenin sonuna kadar tavsiye edilen, emredilen ahlaki özellikler. Kardeşler İslam dini güzel ahlaktan ibaret. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki indirdiği hususları da zaten bu beyan ediyor. Tevhid ve güzel ahlak. ikinci sıra. Mizanda en ağır gelen şey ney? Güzel ahlak. Niye bu kadar değerli? Çünkü Allah katında bu kadar değerli. Bundan dolayı. Terazide namaz değil, oruç değil, hac değil, zekat değil ney? Güzel ahlak değerli. Ağır geliyor. Çünkü Allah bunu seviyor, buna değer veriyor. Ve maalesef biz Müslümanların en fazla ihmal ettiği kısım burası. Biz selef salihinin yolunda gidiyoruz diye insanlar başta olmak üzere tevhidi öğreniyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. İbadetleri en ayrıntısızla öğrenmeye yaşamaya çalışıyoruz. Yapmayalım tabii ki yapacağız. Muamelatı öğrenip ticaretimizde, alışverişimizde, nikahımızda, telakımızda, oturmamızda, katmamızda, yememizde, içmemizde sosyal ilişkilerimizde dinimizin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz ama ikinci öncelikteki sıradaki ahlaki hususları ihmal ediyoruz. Bilakis Kur'an'ın indiliş sırasındaki o Allahu Teala'nın uyduğu sıraya göre tevhidin akabinde ahlakımızı güzelleştirmek zorundayız. Allahım sen benim yaratılışımı güzel yaptın, ahşinte kalgıyı ve ahşin hülyu diyor Yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir diyor sadece. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bakın, bütün Resuller ne için gönderildi? Allah'a davet etmek, ibadet davet etmek, şirk ondan uzaklaştırmak için gönderildi. Aysel Östler bunun yanında bir şey daha zikrediyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bununla şunu kast Ben de güzel ahlakın tamamı mevcut. Ahlak olarak çok değerli. Çünkü. Ve bu Rasulün ümmeti bizler bu su bertaraf ediyoruz, görmezden geliyoruz, ihmal ediyoruz. Olmaz. Bu bize yakışmaz. Bizler tevhidi öğrendiğimiz kadar tevhidin akabinde ibadetten daha öncelikli, ibadet şekillerinden muameletten daha öncelikli ahlakımızı güzelleştirmeye güzel ahlakı öğrenip bunu hayatımıza tatbik etmeye çalışmak zorundayız. Bundan dolayı diyorum ki size kardeşler önce kendime sonra sizlere. Bu 63. ayetten itibaren surenin sonuna kadar bir buçuk sayfalık kısım hem manayla hem lafızla ezberlenme ve tatbik edilme. Hayata tatbik edilmeli. 63. ayet. O güzel ahlakın beyanının başladığı. Diyor ki Allahu Teala ve Rahmani. Rahman'ın kulları şunlardır. Rahman'ın seçkin kulları, değerli kulları şunlardır. Bu çok güzel bir ifade, çok teşvik edici bir ifade. Demek ki ben Rahman'ın kuluyum diyebilmek için buradan sonraki vasıflara sahip olmaya gayret etmek zorundayız. Ve ibadurrahmanellezine yemşuna alel erdi havnen ve izaa khatabehum elcahiluna kalu selam. Birincisi Rahman'ın kulları onlardır ki onları yeryüzünün üzerinde vakarla, tevazuyla yürürler ve cahiller onlara muhatap olup seslendiğinde selam derler geçer gibi. Neymiş birinci özellik? özellik. Yeryüzüne tevazuyla <gülüyor> Mütevazi olmak, kibirlenmemek, büyüklenmemek özür diler söylüyorum. Meclis dışında ataraf söylüyorum. Kendini bir halt zannetmemek. O şekilde. İsra suresinde, Lokman suresinde Allahu Teala bunun aksinde yasaklıyor. Velâ la temşifil erdi meraha. Yeryüzünde kibirlenerek, gurulanarak yürüme diyor allah Teala. Kibirlenerek böyle kasla kasla, sanki küçük dağları ben yarattım. Buranın varisi hakim benim. Bundan dolayı böyle celalli yürüyorum gibi değil. Bir kul gibi. Güzel ahlaklı bir kul gibi. Tevazuyla. Kul. Yani köle gibi. Bu birincisi. İkincisi hemen aynı ayetin içerisine geldi. Cahiller onlara seslendiği zaman. Onlarla muhatap olduğu zaman ne yaparlar? Selam. selam der. Geçer giderler. Onların yaptığı cehalete cahillikle karşılık vermezler. Veya onların düştüğü günaha onlar da karşılık vererek günaha ortak olmazlar. Onların cehaletlerini ve günahlarını bertaraf edecek bir şekilde selam, selamun derler. Geçerler giderler. Kafirlerden bahsetmiyoruz. Cahil Müslümanlardan bahsediyoruz. Numan bin Mukarrin radıyallahu anh'tan gelen Ahmet bin Hambel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Öyle değerli bir hadis-i şerif ki diyor ki Numan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında birisi bir başka birisine sataştı, sövdü. Peygamberimizin yanında. Ona sövdü, sataştı. Kendisine sataşılan da Selamun Aleyke, Selamun Aleyke demeye başladı. Selam senin üzerine olsun demeye başladı. Kendisine sövene, sayana, sataşana. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki aranızda bulunan bir melek seni müdafaa etti. Sataşanla, sataşan arasında bir melek var. Bu melek sataşılanı Selamun Aleyke diyenin müdafaa etti, savundu. Nasıl savunmuş? Nasıl savunmuş? Bu adam sana ne zaman sövüp sataşsa o melek ona, aksine sen ona daha layıksın, dedi. Sen ona selamun diyerek selam olsun sana dediğinde de melek, hayır aksine selam senin üzerindedir, sen ona daha layıksın diyerek seni satın. Allah gökten bir melek gönderiyor. Kime? Cahillere muhatap olmuyorlar. Yani. Cahiller kendisine sataştığı zaman selam sizin Benim başka hedeflerim var, başka gayelerim var. Yaratılış maksadım başka. Sizinle muhatap olmak, zaman kaybetmek, sizinle gülhaz olmak değil. Selam deyip geçip gitmek. Hasan el Basri rahimeullah diyor ki: Onlar yani bu ayette zikri geçenler hilim sahibidirler. Muamalatları güzeldir. Halim selimdir. Bilgisiz değildirler. Bilgisizce kendilerine sataşana da hilimle muamele ederler. Onların gündüzleri Ayetlerinin anlaşıldığı gibi cahillerle de olsa, yeryüzünde onların arasında kalmaktır, onlardan sıyrılmak, onları terk etmek, dağ başında inzalara çekilmek değil, insanların arasında kalmak ama onların geceleri var ya, o geceler gecelerin en hayırlısıdır diyor. Yani gündüz insanların eziyetlerine, zulümlerine, sıkıntılarına, cahillerine katlanıp tahammül eder, samaker davranır ama geceleri Allahu Teala'nın sevdiği işlerle meşgul olur gecelerin en hayırlısını ifadeler yerine getirirler. Yani sadece geceliğin vurup kafayı yatmazlar. Başka işlere meşgul. allah Allahu Teala onlardan yapsın bizi. Amin. Cahillere karşı hilimle muamele eden onların cehaletlerini bertaraf edip onların düştüğü hataya düştüğü kullarından yapsın. Azze ve celle. İkinci özellik de bu. Cahiller kendilerine muhatap olup seslendiği zaman ne yaparlar? Selamlar geçer giderler. Kasas suresi 55. ayet. وَإِذَا سَمِعُ الْلَغْوَا اَعْرَدُوا اَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَقِ Bunun bir örneği, yani böyle bir olayla muhatablayacak, yapılacak şeylerin bir örneği. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve derler ki sizin amelleriniz size aittir, bizim amellerimiz bize aittir. Selam sizin üzerinizde olsun, biz cahillik istemeyiz. Biz cahillede olmak veya cahillik etmek istemeyiz derler, çekerler. giderler. Münakaşa etmezler, laf uzatmazlar, onların seviyesine inmezler. Bu neyi gerektiriyor? Bu nefsini beğenmemeyi gerektiriyor. İzzeti var ya insanın iz izzeti, bu izzet cahillik seviyesine düşürmeyecek o kimse. Sen hangi hakla bunu bana söylüyorsun demeyecek yani. Sen kimsin de bana bunu söylüyorsun? Haddini bil. Demeyecek. Selam sizin olsun deyip çekmeyecek. Bu özellikle de günümüzde nefisleri azmış olan bizler için çok zor bir iş gerçekten. Bizler ufacık bir hakarete tahammül edemiyoruz. Ufacık bir eziyete hemen ziyadesiyle karşılık vermeye çalışıyoruz. Allahu Teala bunun tam aksini bize emrediyor. Bu nefsin azgınlıklarından Allahu Teala bizleri muhafaza buluyorsunuz. وَالَّذ۪ينَ Rabbihim لِرَبِّهِمْ ve kıyama. Rahman'ın kullarının üçüncü özelliği, onlar secde ederek ve kıyam ederek Rablerine gecelerler, Rabler için gecelerler. Yani gece namazları kılarlar. Kıyamla ve secdeyle Rabler için yibitun, gecelerler. gecelerler, gecelerini geçirir. Bizden önceki bütün salihlerin ortak özelliği gezen amaz kılmalarıydı. Gezen amaz salihlerin en önemli şairlarındandır. azabe cehennem Onlar bu secdelere esnasında, rükûlara esnasında derler ki: Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden savuştur, uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı devamlıdır. Yakayı bırakmayan bir daimineye sahiptir. Cehennem azabı. İnneha saat müstakar ve mukama. Şüphesiz ki o azap yurdu, cehennem karargah olarak da makam olarak da ne de kötüdür. Derler. Kimler? Rahman'ın hasku. Gerek secdede, gerek rükuda, gerekse de onun dışında dua ederken ne diyecek bu kullar? Rabben asrif anna azab cehennem. Ey Rabbimiz bizden cehennem azabını çevir, uzaklaştır diyecek. Bununla şunu diyor kul, bunu deyince şunu diyor. Ey Allah'ım ben onun azabına katlanabilecek güçte değilim. Ben zayıfım, o azaba tahammül edemem. O yüzden benden onu uzaklaştır. Tabi bunu ne demek yeter mi? etmez. Azabı gerektirecek işleri terk etmek gerekir. O azaptan kurtaracak işleri de yapmak gerekir. Ama duamıza yapacağız. Cehennemi azabını bizden uzaklaştır Allah'ım diye Aziz ve Celle'den bu hususta yardım isteyeceğiz. O azabın bizden uzak olmasını talep edeceğiz. Çünkü biz o güce sahip değiliz. Cehennem azabına katlanabilecek ona tahammül edebilecek güce sahip değiliz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu Rahman'ın has kullarının diğer bir özelliği infak ettikleri zaman israf da etmezler, cimrilik de yapmazlar Onun arasında dengeli orta bir yol tutarlar edinirler. İsraf da etmezler, cimrilik de yapmazlar Kardeşler bu günümüze maalesef Tam kavranamayan bir şey. Birilerine göre cimrilik yapan, birilerine göre orta tutturuyor. Birilerine göre, gelirine göre harcam yapan, birilerine göre israf ediyor. Hakikaten dengesi çok sağlanabilmiş bir şey değil bu. Bundan dolayı biz bu ayetlerin tefsirine müracaat edeceğiz. Yani israf nedir? Ve cimrilik nedir? Bunun tefsirine müracaat edeceğiz. Kime bakacağız? Varsa Resulullah ama. On hayatına örneklerine sonra sahabeye ve onların beğenlerine değil mi? sonra onların dışında, onlardan sonra gelen alimlerin ifadelerine bakacağız bakalım öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl yaşadığını iyi biliyoruz bir kral gibi yaşamadı kraldı kral gibi yaşamadı köle gibi yaşadı açlıktan karnına taş bağladığı günlerde oldu üç gün üst üste ekmek yemediği günlerde oldu Günlerce bacası tutmediği günlerde oldu. Bu insanın hayatında bir israf görebilir miyiz? Var mıdır bir israf? Söz konusu olabilir mi? İsraf yok hayatında. Peki cimrilik var mı? ona bakalım. Bu halde yaşayan bir insanın bizim aramızda, görüşümüze göre zekata muhtaç olması gerekir değil mi? Sadakaya muhtaç olması gerekir. Hayatında bir tane zekat ve sadaka almamıştır. Çünkü ona zekat, sadaka haramdı ona ve nesline almamıştır. Sadece hediye kabul etmiştir. Ve onun bir sünneti hediyeyi de hediyeyle karşılık vermiştir. Var mı cimrilik hayatında? Yok. İsraf da yok cimrilikte. Yok. Yok. Bakın bizim için en büyük örnek o. Lagat ken lekum fi resulillah usvetun hasene tun lemen ken yerullah el yaum el Bizim için en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baktık hayatına. Var mı israf? Yok. Cimrilik? Yok. yok. Bu cimrilik olmadığına bir başka aklıma gelen deliliği zikredeyim. Bir gün sabah namazında insanları safa diziyor, namaza duracağı zaman elinizde durun diyor, gidiyor evine, biraz oyalanıyor, geliyor. İnsanlar namazını kıldırıyor diyor ki, evimde bir kısım altın olduğunu hatırladım diyor. Onun öyle durması hoşuma gitmedi, onun dağıtılmasını emrettim, öyle geldim, namaz kıldırdı. Muhtaç olduğu şey kuru ekmek, açlık, efendim, sobası yanmıyor, bacası tütmüyor. Bu insan bu altına daha fazla muhtaç değil mi? O Rabbine teslim olmuş. Diyor ki bir duasında. Ey Allah'ım Muhammed'in ve ailesinin rızkını onlara yetecek kadar. Yetecek kadar. Yani karnı kendisini idare edecek kadar. Sırtı çıplak kalmayacak. Bu insan hayatında bir cimrilik veya israf söz konusu olamaz. Sahabeye bakıyoruz. Sahabe-i kiram da benzer hayat yaşamış. Allah-u Teala'nın onlara verdiklerini Allah-u sarf etmişlerdir. Ama buna rağmen hala onlara Allah-u Teala'ya verdikçe, acaba dünyadaki bu elimize geçen nimetler ahiretten peşinden verilenler mi diye ağlamışlardır. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi. Ağlamışlardır. Acaba bu Allah'ın bana verdiği nimetler ahiretteki payından peşin dünyada verilenler mi diye korkmuştur. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Sulh serüveni vefat ettikten sonra onun hanımının geçimini yerine getiren salih kişi. Ya yani bu kadar cömert bir insan. Böyle hayırlı bir işin peşinde koşuyor. Ama buna rağmen o verdikçe Allah ona veriyor. O da bunu acaba diyor Allah bunu peşinden ahireteki payı mı mı verirdi endişeleniyor. Bu insanların hayatını israf olabilir mi? Cömertlik. Bakın Nehas diyor ki İmam Nehas Allah'a itaat olmayan bir hususta yapılan harcama israftır. Allah'a İtaat olmayan bir hususta yapılan harcama israftır. Allah'a itaat hususunda eli sıkılık yapan ne cimrilik yapmış demektir. Saklayan, vermeyen, men eden, engelleyen cimrilik yapmıştır. Yani harcamalarımız Allah'ın seveceği yerlere olacaksa, burada bir israf söz konusu değil. Yok sevmeyeceği yerlere ise itaat olmayan, sevap kazanmayacak yerlere ise o zaman burada dikkat etmek ki Bu israfa kaçar. İbn-i Abbas radiyallahu An anh'a diyor ki Birisi hak orunda yüz bin miktar harcası israf olmaz. Hak uğruna yüz bin miktar harcası bu yüz bin dolar olur, euro olur, tl olur, altın olur, her neyse. Bu israf olmaz. Hak olmayan bir de tek bir dirhem, tek bir kuruş harcası bu israftır. Tek bir kuruş harcası hak olmayana bu israftır. Ebu Bekir radıyallahu anh. İslam ümmeti ihtiyaç duyduğu zaman bütün elindeki, avucundaki ne varsa hepsini getiriyor. Evine hiçbir şey bırakmıyor. Allah ve peygamber sevgisi dışında. Hiçbir şey bırakmıyor. Tamam. Bu israf değil işte. İhtiyaçtan fazlasını her zaman israftır deriz ya. Bu israf değil. Çünkü Allah onu açıyor. Biliyor ki Allahu Teala o verdikçe ona verecek. Veriyordu zaten. Ama hak olmayan hususlara bir kuruş harcarsan o israftır. Bunun bir kuruşunun Küçüklüğü, basitliği önemli değil. Onun israf olması önemli. Biz erkekler sabah evden çıkıyoruz. Akşam işten geliyoruz. Mutfak, ev, şu bu. Hepsi hanımların üzerinde. Ben şimdiye kadar israftan, aslanılan, kaşar gibi bir hanım görmedim. Duymadım. Görmediğimde duymadım. Temenni ediyorum ki duyeyim, göreyim. Ama görmedim. Yani çöpe atılan ekmekler, yemekler, bozulan atılan şeyler, giyecekler, eşyalar, şunlar bunlar. Atılıyor maalesef. Ve bunlar basit görülüyor. Yani bir tas çorba kaç kuruştur ki? Evde pişen bir tas çorba. Ama asıl olan onun miktarı, değeri değil, israf olması. İnsanlar bir yudum su için kilometrelerce yol alıyorlar bu dünyada. Geçmişte de değil günümüzde. Doğru mu? Bir yudum su için. Bunu suyun içinde doğan, yaşayan evlerinde 24 saat su akan, sıcağı, suyu ayrı akan insanlar anlayamazlar. Anlamak için oraya gideceksin. Anlamak için onlar gibi yaşayacaksın. Anlamak için bırak yıkanmayı, bırak bulaşık yıkamayı, bir yudum içecek su için kilometrelerce mesafe kat edeceksin o zaman suyun değerine Evet kardeşler, en güzel olan açıklama şudur diyor alimler. Orta yollu, adaletli ve dengeli bir harcama yapmak, herkes için orta yollu harcama aile fertlerine ve haline göredir. Kendimizin ve aile fertlerimizin ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını, yani olmazsa olmaz yani, karşılamakta ihmal göstermeyeceğiz israf olan, gereksiz olan, hatta zararlı olan, şey, olan şeylere karşı el sık olacağız. Aksi takdirde hiç hesap etmediğimiz şeylerden dolayı israf etmiş muamelesi görebiliriz Allah'a Rahman'ın kulları ise ne yapmazmış? İsraf etmezlermiş. cimrilik de yapmazlarmış. İkisi arasında orta bir yol tutarlarmış. Allah-u Teala bizden onlardan yapsınlar. Bunun dengesini iyi kurabilen kullardan kıssanız geleceğim. Tamam. İnşallah önümüzdeki hafta bu Rahman'ın has kullarının özelliklerine devam edip bu sureyi celleyi bitireceğiz. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah sürece bir şey. E quylu kavli haza. Estaferullah ali. Alekum vel sairil müminin. Allahumme Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akhta'na. Rabbena wa la tahmil aleyna اسرنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وانصرنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اخر